Yetmiş üç. Seksen sekizinci mektup. Derin alim, büyük veli Abdullahi Dehribi'nin rahmetullahi aleyh, Mekati bir şerife kitabındaki seksen sekizinci mektubu on bir sahifedir. Bu uzun mektubun son kısmının farisi'den tercümesi aşağıdadır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde. Öyle bilgiler vardır ki bunlar tevil edilmeden anlaşılamaz. Bir kelimenin Allahü Teala ve Resulullah tarafından açık bildirilmemiş manalarından İslamiyete uygun olanı seçmeye tevil denir. Bunu herkes yapamaz. Evliyanın sözlerini de tevil etmek, mealen bildirmek lazımdır. Tevil edilmezse yanlış anlaşılır tevil edilince veliye iftira etmek tehlikesi olmaz İftira etmek haramdır evliya kiramın sekr halinde şuursuz iken veya kavuştukları nimetleri anlatırken yahut talebesini teşvik için veya maksadını anlatacak kelime bulamadıkları zaman söyledikleri bazı kelimeleri teviile muhtaç olur İmam-ı Rabbani'nin de böyle kelimeleri vardır. Abdülhankı Dehlevi rahimehullah Abdülkadir Geylani'nin Futuhul Gayb kitabının Farisi şerhinde buyuruyor ki: Ariflerin kalplerine ince ve anlaşılmaz bilgiler geldiği zaman bunları anlatacak kelime bulamazlar. Böyle sözlerini işitince doğrusunu Allahü Teala bilir. Demeli inkâra kalkışmamalıdır. Tasavvuf yolundan maksat, ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri doğru itikada ve İslam'ın güzel ahlakına ve fıkıh kitaplarının gösterdiği işleri yapmaya ve bidatlerden sakınmaya ve Allah dostlarının kalplerine gelen hallere kavuşmaktır. Elhamdülillah bizim yolumuzda bu nimetler hasıl olmaktadır. Allahü u bu yolun feyizlerini, bu fakire de ve doğru yolu arayan bütün Müslümanlara da nasip eylesin. Batına kalbe gelen nimetlerin sonsuz olduğu, bu zaman anlaşılır. Bir kimsenin maksadı bilinmeden, yalnız sözüne bakarak, ona kafir denilemez. Bir Müslümanın, bir sözünün yetmiş manası küfrünü, bir manası ise imanını gösterse o kimseye kafir denilmez. Hadisi şerifte küfrü açık bilinmeyen kimseye kafir diyen kafir olur buyuruldu. İmam-ı için her zaman Rasulullah'a tabi olmak lazımdır diyorsunuz. Halbuki Rasulullah'ın riyazetleri, mücahadeleri ve kafirlerle cihatları sizde hiç görünmüyor diyenler var. Buna cevap olarak deriz ki her Müslümanın farzlarda, vaciplerde ve müekket sünnetlerde Resulullah'a tabi olması lazımdır. Aciz olmak, Mücahede ve gaza yapamamak için özürdür. Hem de geceleri mübarek ayakları şişinceye kadar teheccüt namazları kılması ve çok açlık çekmesi ve muharebelerde kahramanlıklar göstermesi onun hasaisinden idi yani yalnız ona ihsan olunmuştur. Allah'ın arslanı Emirül Müminin Ali radıyallahu an buyuruyor ki muharebenin en şiddetli zamanlarında Resulullah'ın yanına sığınırdık. cihat askar olan muharebeler için ve cihat-ı ekber olan Nefsile mücadele için kuvvetli olmak şarttır. İmam-ı Rabbaniye itiraz edenler de acizdir. Hadisi şerifte kolay şeyleri yapınız. İşlerinizi güçleştirmeyiniz. Gücünüz yettiği şeyleri yapınız. Allahü Teala kolay olanları yapmanızı istiyor, buyruldu. Allahu Teala mihnetlere Meşakkatlere katlanmayı kolaylaştırmıştır. Bunun için, dertlere, belalara katlanmayı istiyor. Sabredenleri seviyor. İmamı ı Rabbânî, her işine tabi olmalıdır, demiyor. İtikatta, fıkıh kitaplarında emrolunan işlerde, yani ahkâm-ı İslamiyyede ve kalb ile yapılan zikirlerde ve terakkilerde tabi olmalıdır, diyor. Siz de biliyorsunuz ki bunlara tabi olmayan veli olamaz. İmamı Rabbanıye itiraz edenler onun sözlerini anlayamayanlardır. İslam alimlerinin kitabımızdaki sözlerini anlayamayan cahiller de dini dünya kazançlarına alet eden yobazlar gibi ve İngiliz casuslarına satılmış olan hainler gibi kitaplarımızı kötülüyorlar. Allahü Teala. Yavrularımızı bu düşmanlara aldanmaktan muhafaza buyursun. Amin. Resulullah'a tam tabi olunca insan onun gibi olur. Tasavvuf büyükleri bu hale fenafir resul demişlerdir. Fenafis şey ve fenafillah demeleri de böyledir. Bu sözleri de insanın sıfatları, mürşidin ve Allahü Teala'nın Kemal sıfatları gibi olurlar demektir. Cahiller bu sözlerin manalarını anlamadıkları için kendilerini ve her mahlûku Allahü Teala ile birleşir sanıyor. Halbuki şer-i şerif ve Kur'an-ı mecid, Allah başkadır, mahluklar başkadır diyor. Evliyanın sekr halindeki şuursuz sözleri. Bu hakikati değiştiremez. Resulullah'a tam tabi olan da Allahü Teala'nın kemal sıfatlarından bir zerrenin zuhurunu Allahü Teala ile birleşmek zannetmişlerdir. Büyüklerimiz Muhammed aleyhisselam gibi olmaya onunla ittihad etmek, birleşmek dedi. Mahluk Allahü Teala gibi olamaz ki Allah ile birleşmek denilsin. Mahluk mahluk ile ittihad etti denilebilir. Mahluk halik ile birleşti denilemez. Evliyanın sözleri misk gibidir. Güzel mana saçarlar. Yanlış manalar vermek miski çalı çöp ile örtmek gibidir. Çalı yığını miskin güzel kokusunu örtemez. Eskiden tasavvufçular fakirliği zenginliğe tercih ederlerdi. İmamı ı Rabbani ise Zenginliği ve malı mülkü tercih ediyor. Demek de çirkin iftiradır. Mektubatın çok yerinde fakirlerin kapı önlerinde oturmaları zenginlerin süsler, zinetler içinde oturmalarından iyidir yazılıdır. Buradaki fakirlerin muayyen devamlı gelirleri yok ise de Allahü Teala'nın ezelde taksim ettiği rızk'a güvenerek rahat Ven eşlidirler buyurmaktadır. Zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve fakirlere yardım etmek için çalışıp helal kazanmak iyidir. Süleyman Aleyhisselam ve ashab-ı kiramdan Emirül Müminin Osman ve Abdurrahman bin Av ve diğerleri Resulullah'tan sonra mal ve mülk sahibi oldular. Bu servetleri Sahabilik derecelerinin azalmasına sebep olmadı. Sabreden fakir ile şükreden zenginden hangisinin daha üstün olduğunda ehli sünnet alimleri ihtilaf etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirliğin sıkıntısına katlanabildiği için fakirliği istedi. Hadisi şerifte geceleri Rabbimin ziyafetindeyim beni doyuruyor ve içiriyor buyurdu. Fakirlik ibadet yapmayı güçleştirirse ibadete kuvvet veren zenginlik eftal olur. Böyle şükreden zenginlere dil uzatmak Hadid suresinin 21. ayetinden gafil olmayı gösterir. Bu ayet-i kerime mealen Allah Teala bu üstünlüğü dilediğine ihsan eder. Bu ayet-i kerime ve hadisi i şerif kâfirlere, fâsıklara muhtaç olmamak için ve Müslümanlara hizmet etmek için ve İslam ilimlerini yaymak için ve bunları yapanlara yardım etmek için lazım olan parayı, malı kazanmanın çok sevap olduğunu gösteriyor. Yukarıdaki satırları yazan Gulam Ali Abdullahi Dehlevi, Rahmetullahi Aleyh, Kadiriye ve Çeşdiye âlimlerinden çok istifade ettim ve Nakşibendi müceddidi büyüklerinden feyz aldım. Allahü Teala bu büyükler hürmetine, bu fakirin yazılarına tesir ihsan eylesin. Okuyanlardan ve tabi olanlardan razı olsun ve cümlemize, Hüsni Hatime eylesin. Amin. Çün aşk denizi dalgalandı. Ol dürriyetim zahir oldu. Şanında buyurdu halik park. Levla kelevlak, lema halak dül eflak. Mahmudu Muhammedu mübeccel Mahbub-ı huda nebi-i mürsel Doğdukta o şemsin ziyası, doldurdu bütün kainatı Gördü onu basir olanlar görmüyor yalnız kör olanlar O gonca Mekke'de açıldı Kokusu dünyaya saçıldı. Zerredir o güneşten el-an, Âlemdeki ilm ile irfan. Bugün dolduran rû zemini, ilmler o gülün bir filizi. Ol güneşin olmasa berkı, Kim parlatırdı şarkı garbı? olmasa endülüs okulu açık kim avrupaya tutardı ışık İlm merkezi semerkant bağdat etti yeryüzün cehilden azat böylece kapladı her yeri hızla envar-ı muhammedi insafet ey inatçı insaf meydanda değil mi ilme eslaf kim eğledi Mustafa gibi tevhid-i cenabı ezeli verdi mi öyle dersi irfan hitit ve asur roma yunan ölçülse tevrat zebur incil üstün elbet kitabı tenzil bir mucizedir Nuri Kur'an değişmez hiç durdukça cihan kıyamete dek olur mer'i şüphe edene fetu emri Yahut mason komünist şimdi Kur'an'a hep hücuma geçti her asırda böyle çattı ada biri zafer bulmadı asla çünkü onu Cenabı Bari değişikliklerden kıldı âri. Şer' ile yaydı o nebi yeryüzüne ilmi edebi. Kim giderse onun izinde iyilik bulur her işinde. Her kim ki bu yola özenir güzel sıfatlarla bezenir. Ümmiddir Eğerçi o nebi ilmiyle doldurdu her yeri. Ümmi ki sözlerinde parlar, her mahlûka ait haklar. Ümmi idi, hocası yoktu, fen ne uygun ayet okudu. Seçilmiş sevgiliyken o daim beğenirdi yokluğu. Emrine geçmişken memalik üç gömleğe değildi malik. Askeri olurken muzaffer açlığı idi ekser. Çok mal bulunmaz da evinde. Fevkinde görüldü zırhı rehinde. Varını fakire verirdi. Yoksul olunca sevinirdi. Ekser zaman gördüğü şeyler yanında dünya neye değer? İhsanları herkese çoktu. Bir şey yok demek onda yoktu. Bazen o kadar çok verirdi. Düşmanları hep eğilirdi. Şefkati boldu her leime Müşfik babaydı her yetime. Her işinde vardı çok hikmet. Hiç etmedi kimseye minnet. Hastayı ziyaret ederdi. Dertliyi şifaya bederdi. Teheccüdü hiç bırakmazdı. Allah korkusundan yatmazdı. Tutardı herkesi peygamber hep kendi nefsiyle beraber iftihar ederdi kullukla huylu idi ilahi hulkla bir mektebe oldu müdavim Allah da muallim anlatmak için rahman anı Kur'an'da hoş etti beyanı Haşradek şahı enbiya'ya olsun salavat bi nihaye olsun aline eshabına salat selamı acizane